Ederimdi podcast'a hoş geldiniz. Podcast hoş geldiniz. Ben ben tüksürüm, Herhalde bu ikinci diyor, değil mi? Bu ikinci podcast'm. Evet. Bugün yarım da. Kafka yerine Exoblubium var. Evet, ben varım. Ben lider edecektim. Evet. Şimdi bugünkü konumuz nedir? Bugünkü konumuz, e, bu sene karşımıza çıkacak beklediğimiz filmler aslında. Bize potansiyel nerd gazım olarak geri dönecek olan filmler değil mi? Aynen, ne? aynen. Böyle çizgi roman, kahraman, işte süper kahraman filmleri, sci-fi filmleri. Şimdi aslında açılışı biz Mart ayında Die Hard filmiyle yaptık değil mi bu sene? Die Hard yaptık. Daihard, Daihard şimdi Daihard'tan bahsetmeyelim. Daihard'ı geç, fena değildi. Aslında ben seyretmem daha öyle. O kadar aslında... fena değildi yani. <gülüyor> aslında biz birkaç arkadaş, daha doğrusu birkaç loser. 14 Şubat'ta girmesi planlanan Die Hard'ı birlikte topluca gidecektik. E, Bir Sausage Fest olayı olacaktı <gülüyor> aslında. Ama Türkiye'de 14 Şubat Cuma gününe denk gelmediği Şubat'ta için. Girdi. Evet. Cuma günleri girdiği için filmler vizyona Hı. 15 Şubat'ta girdi ve biz toptan. A Good Day to Die Hard olmadı yani. Evet. A Good Day to Die Hard olmadı. Biz toptan küstük filme ve vazgeçtikmekten ve hala da izlemedim diyebilirim. İzleriz ya nasılsa. Bir şöyle şey çıkar be işle abi koalatoricinin üstüne ne diyorlar quintology quintology Bir quintology çıkar baştan oturup izleriz hepsini ya baştan oturup izlenir mi ya İzlenir tabi ya ne olacak ki işte düşecek kalkacak sürekli biz de güleceğiz yani daha her niye ki zaten ne bileyim. O zaman Dyer'de geçelim, geçelim. Burada önümüzdeki görüyorum. hafta girecek olan. Önümüzdeki hafta gösterimi girecek olan. Ciao Joe Retaliation. Ciao Joe geliyor. Ciao Joe sonunda geliyor. Aslında geçen sene çıkacaktı. Değil mi? Sonra bir seneye İşte sene şey yapacağız. Ha. Ondan sonra yok işte e, halk bunu istiyor. Bize şey yapacağız. Evet. E, geyine gidiyor. yapacağız dediler. Çakma bir 3 boyutlu gidip seyretmek zorunda kalacağız. Evet bir ee, de böyle bir durum var değil mi? Yani 3 e. boyutlu giren filmleri iki de bulmak yani, yok, imkansız gibi bir şey oluyor Türkiye'de. Bulunca şey, küfür etmiş gibi oluyorsun öyle. <gülüyor> ben 2 boyut seyretmek istiyorum. Yok 2 boy sana. <gülüyor> Bu arada ben aslında ilk filmini bayağı beğenmiştim. Birkaç kere izledim hatta. Allah Allah. <gülüyor> Bunu bilmiyordum hiç. Yani bilmiyorum. Özellikle Baronez. Ha öyle diyorsun. <gülüyor> o açıdan izledin yani. O açıdan izledim. Yani farklı açılardan evet ben izlemedim farklı açılardan. Ya yani film güzeldi. Judge of filmiydi. Aslında Judge of filmi ne olabilir ki yani hani Hasbro'nun oyuncaktan yaptığı film. Ne olur yani? Hani yani ne, bir... neyse çizgi film falan var en azından. Belki oradan yırtıyordu ama Judge of filminden çok bir şey beklemiyordum ben. Ama benim GI Joe denince çocukluğumun büyük bir ölçüde GI Joe oyuncaklarıyla geçtiği He. için benim hayatımda hani akılda kalan 4-5 tane oyuncak serisi vardır. Bir tanesi Ninja Turtles oyuncak serisi, bir tanesi GI Joe, bir tanesi de ilk oyuncağım olan Robotek. Vallahi bana hiç çocukken GI Joe almadılar. Hep başkalarının GI Joe oyuncakları var. O zaman GI Joe'yu gıcıktım. Yani bilmiyorum belki benim misafirlikte çok... oynadım GI Joe'yu. <gülüyor> Çok küçükken ben Amerika'da belli bir süre zaman geçirdiğim için çok oradan geldim. Çok pahalıydı CYC oyuncakları. Alamıyordun. Evet. Benim annem CYC oyuncaklarını böyle şey koli koli alırdı. Işte yani annemin alır? annemin öyle bir huyu vardı. Tahta Bütün... kaydan falan mı alır? Yok yok. Böyle Amerikanın üstlerinde PX'ler falan ha, vardır evet, yani. evet hani Yabancıların girişi çok sıkıntılı olmuyordu hmm. oralara. Annem böyle kutu kutu alırdı onları. Yani bir tanesini işte doğum günümde verirdi. Bir tanesini hmm. işte sırtaşında verirdi. Yani bütün alışverişin tuttuğunu yapmayı severdi kadın. Evet, o yüzden böyle şey onun böyle kilitli tuttuğu eskiden bir kasa vardı. Yani kasa derken böyle hani büyük bir sandık ha, ha. gibi bir şey. Onu açtığın zaman içinden, içinden, cihazı içinden cihazı bir yıllık oyuncak tamam. Ya yani <gülüyor> Oyuncak sandığıydı bildiğin ama sıfır oyuncaklar. Ve ben Türkiye'ye ilk geldiğimde arkadaşlarım falan yokken yani daha ilkokul 2 demeyeyim bir demeyeyim neyim. Arkadaş edinmek için eve işte... Oyuncak sandığını ha, mı gösteriyordun ya millet? Eve... <gülüyor> Hakikaten eve, eve işte arkadaşları çağırıp ondan sonra o oyuncak Şelin... sandığını açıp birer tane hediye etmiştim rüşvet gibi. Oo iyiymiş o da. Evet annemden habersiz. Tabi o zamanlar tanışmıyorduk de. Evet. Keşke tanışıyor olsaymışız. Benim hiç cici oyuncağım olmadı. İtiraf ediyorum burada. Nice tortuz oyuncaklarım vardı ama hiç evet. olmadı. Bir de bir, bir iki tane Transformers oyuncağım olmuştu. Böyle dönüşüyordu ya onlar Evet, evet. Benim Transformers hiç olmadı da. G.I. ağırlıkta vardı. G.I. diye Bütün arkadaşlarımın G.I. vardı. Böyle araçları vardı. Bilmem evet, evet, vardı evet. onların. Hatta bizim şeyde işte canda var. Böyle dolap parlı adamda. G.I. Joe oyuncağı doluydu içerisinde. Hala i̇şte, duruyor galiba. Benim arkadaşlarımdan bir tanesinde şey vardı. Teknodrom vardı. Ee, Ninja Turtles. Evet. Biliyorum teknodromu. <gülüyor> Hayvan gibi kocaman Çok böyle. Çok güzel bir şeydi evet. o. Ortadan ikiye böyle evet, şey evet, yarılırdı. Beyin vardı içinde. Beyin Ondan sonra bir de şey CIGO'ların helikopteri vardı. O ha. da teknodrom kadar hayvan gibi bir şeydi. Evet. Hatta i̇şte. o çocukta o kadar çok oyuncak vardı ki o çocuğun evine gittiğimiz zaman hangi dövmek lazım. Hayır hayır hangisiyle oynasak diye bir liste yapardık. <gülüyor> Ciddi söylüyorum. Hiç Ondan sonra biz zaten o listeden işte hangisini oynayacağımızın kararını verirken zaten zamanımız oluyordu. Annem hadi gel gidiyoruz diyordu. İşte Hasbro bunlardan film yapıyor artık. Evet. Zaten daha önce oyuncaklarla oynayıp kendimizi tatmin ediyorduk. Adamlar şimdi film yapıyorlar. Yani, en son gerizekalı bir battleship yaptılar. Battleship, battleship, yaptı. ya, battleship bile yaptılar yani. Ve önümüzdeki senelerde Monopoly, Monopoly geliyor. <gülüyor> Monopoly. Ondan sonra Lego da yapıyorlar abi. Lego filmi, Lego The Movie geliyor. <gülüyor> Lego The Movie yani. Ondan sonra şey bile yapacaklar abi. Hungry Hungry Hippos yapacaklar ya. Hungry Hungry Hippos'un filmi olur ya. Ha, doğru lan, öyle bir şey vardı değil mi? Uzaylı evet. hippolar mı? Bilmiyorum uzaylı mı değiller mi ama Hungry ya, Hungry Hippos'tan boş... film mi olur abi. gerçek değil, afiş var ama gerçek değil buraya. Ya ha, bilmiyorum abi yani film Hakları satılmış deniyor. Yaparlar. Niye yapmasınlar? batışıp yaptılar onu mu? Yapamayacaklar. Bilmiyorum. Batı de en azından böyle uzaylıdan uzaydan gelen işte yaratıklar, batı şipten işte bilmem ne. Ne komediydi o da. Abi hungry hungry hippos ya. Hungry hungry hippos. <gülüyor> Sen şimdi onu boş ver de. Joseph Gordon-Levitt oynamayacak olsa bile. C.I. Evet. Joe filminden ümitliyim herhalde izleyeceğim ben sinemada gidip. Göreceğiz tabii canım C.I. Joe'yu merak ediyoruz. Ya aslında pazarlaması falan fena değildi. Türkiye'ye çok fazla yansımadı herhalde o pazarlama çalışmaları ama ne bileyim işte ikinci filmde yeni eklenecek olan karakterlerle ilgili video dosya virali yaptılar. İkinci filmin işte en önemli şeyi Bruce Willis'in olması. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> hani Bruce Willis, Willis Bardi'ye tekrar... gidiyoruz. Aslında ben Bruce Willis var diye gidiyorum sayılmaz. Kim? Baroness mi olacak sende? Baroness sen? olmayacak işte. O değişti. O, da, o kadın da o. Evet. Şimdi yeni e, bir başka kadın oyuncu. Benim aslında Friday Night Lights'tan da çok sevdiğim. Hatta e, şey, Supernatural'ın ilk sezonunda e, Sam'in sevgilisi olarak çıkan ve ölen kız. Yani kızı hatırlıyorum ama yani çok zor yerlerden buluyorsun. 8 sene öncesinde. Şeyini söylüyorsun evet. yani. Ama Friday Night Lights iyiydi. Neyse geçelim ikinci filmimize. Iron Man tırırı 3. 3'e geldik. Tırırı Ulan tırırı Iron, tırırı Iron Man filmi... Kapri kapri sandı. <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> evet Iron Man 3'e geldik. İlk Iron Man'i. <gülüyor> Iron Man filmi olur mu derken Iron Man 3'e gelmişiz. Yani düşünebiliyor musun? 3 Man... sene önce Iron Man filmi yapılıyor. Vay anası nasıl olacak? Robert Downey'in olacak mı falan filan derken üçüncü filme geldik. Geldik valla iyi ki de geldik bence. İyi iyi oldu evet. Oğlum mandarin süper olmamış mı? Mandarin. Penkings'i. Mandarin gerçekten bence de iyi olmuş. Yüzükler de güzel olmuş. Yüzükler de güzel olmuş. Güneş gözlüğü de güzel olmuş. <gülüyor> Ya Iron Man 3 güzel olacak ya. Ben çok zaten seviyorum seriyi. Yani e, ikinci filmi de seviyorum. Birinci film de zaten güzeldi. Robert Downey de çok güzel oldu. E, Tony Stark olarak. Her ne kadar topuklu giyip gezmek zorunda kalsa da boy itibariyle. <gülüyor> Pepper Potts'un boyuna erişmek için. E, yine de güzel oldu bayağı. Yani zaten Pepper Potts oynayan kadın alış mı neydi? Gwyneth Paltrow. Gwyneth da bence en güzel olduğu filmlerdir yani. Evet ben genellikle... Diğerlerini Gönet çok şirik hep. Evet. Böyle bir kadındır o. Gwyneth Paltrow'yu ne bileyim çok fazla sevmem açıkçası. Yani ama bu filmler nedense çok güzel abi kadın. Hiç normal sokakta görsen beğenmezsin bence. Filmde çok güzel çıkıyor böyle bir ne yapıyorlar sartık. Neyse, Black Pepper Pot. Sabişimde bırakamıyorum. Bak. <gülüyor> Pepper Pot'u falan bırak. Şimdi iki tane büyük olay var şimdi bu filmde, değil mi? Evet. Bir tanesi hayvan gibi yeni zırh var. Evet ya, ben anlamadım. Bir tane şey falan koydular işte böyle adamın. Ne derler? Zırhanesini koydular böyle. Ondan sonra dedim ne oluyor? Kaç tane zırh var? Yani Hulkbuster'ından tut, Deep Space zırhından tut, işte Underwater zırhına o fragmanda kadar. O fragmanın sonunda böyle geliyor ya, hepsi evet. geliyor falan diyor. diyor 30 tane aynen, geliyor aynen, böyle. Aynen aynen. My boys got my back diyor. Ha. <gülüyor> yani biraz şey olmuş herhalde. Yani orada ne biraz, yapacağız ne yapacağız deyip. Biraz benim kafam karıştı aslında orada. Hani mandarin mi kontrol ediyor da geyik mi yapıyor orada? Heee. Yoksa yok, Mandarine canım, karşı... Mandarine indiremiyor artık. işte tek başına. Bütün, zırhların... bütün zırhları aktive ediyor. Hmm. Zırhları demek ki insansızlık kontrol edebiliyor yani. Aslında Yapacak öyle. Şey bir de haberlerde sü sürekli bundan bahsediyorlar aslında. Avengers'dan sonra geçen bir hikaye. Zaman akışı olarak. Ha. Ve bütün bu Avengers kurgusundan... ...Irmene Hüp diye çekip... ...tek başına bir hikaye e, yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Yani Thor gibi hani... ...tamam Asgard'a gitti... Dünya Avengers'ı dünyalar farklı, Avengers'ı çağıramıyoruz gibi bir durum da söz konusu değil. Hani şeye çok önem vermişler gibi geliyor bana. Avengers'ın var olduğu bir dünyada ve artık alo şey Hulk gelsene hmm. abi hmm. diyebileceği bir evet. konumda. Bütün bu Avengers'ın backup'ından kurtulup arındırılmış, izole edilmiş bir Iron Man filmi nasıl çekilir? Evet doğru söylüyorsun. Şimdi biz eski de bunu konuştuğumuzda birkaç tane böyle hani herhalde Winter Soldier hikayesinin geleceğini biliyoruz. Ondan sonra evet. Thor'da Dark World hikayesinin geleceğini evet. biliyoruz. Belki bu bütün bu hikayeler e, simultane geliştiği için herkes kendi işiyle meşgul olduğu için gelebiliyor. Evet. Gelemiyorlar gibi bir durumsuz konusu olabilir. Hulk bir ara bir delirmiş kaçmış da olabilir. da onun peşinden koşmuştur Nevada çölünde. Olabilir. Hulk neredesin? Ya, ya sonuçta ondan sonra istediği zaman kıçından evren üretilebilen şimdi, bir şeyin üzerine konuşuyorsun. Yani niye bunu bu kadar düşünüyorsunuz ki? Adamların işi var demek olmuyor tutturamıyorlar yerine gelmiyor bir şey oluyor. Ha, bu, bunun üstüne niye bu kadar gidiyoruz dersem şimdi Disney'nin bütünleşik bir Marvel evreni kurmak için Joss Whedon'u hani Marvel projesinin başına getirdiğini biliyoruz. Shield dizisinden tut, hmm. diğer bütün yani kendi şey. yönetmeyeceği bütün Marvel filmleri için bile adam orada genel koordinatör hmm. gibi her şeyin düzenini sağlıyor. Evet. Bir yandan da Warner Bros. değil mi? Evet, evet. Warner Bros. tarafında da şey Chris Nolan aynı görevi DC tarafında. Evet, DC tarafı Kaldırmaya için. Çalışıyor. Evet. Ondan sonra Zack Snyder da sağ Kolu gibi hmm. artık DC evet, filmlerinin yönetmenliğini falan yapacak. Hani bütün evreni Tek bir evren olarak düşünüp kurgulamaya çalışıyor iki tarafta. Evet. Ve bu süreklilik içerisinde Iron Man'i izole etmek bence birazcık hani hikaye akışı gereği ama zor tek, olabilir. Ama tek filmleri nedenleri nedeni oydu ki tek filmi çekip tek filmde karakteri geliştiriyorlar. Sonra Avengers çektiğinde iki karakter gelişimine uğraşmıyorlar. Aynen aynen. Yani ama, adamın mantığı oydu zaten. Zaten tutmasın Avengers nedeni oldu. Ama Avengers'ı koyduktan sonra tekrar o bütünlükten tekrar bir kişisel hikayeye dönüş. ne olacak? Dönüş... Yani onu yapıyorlar ki onu hep Yap yani, mandarin, hani yani mandarin, mandarinin hani gelip de e, Aymeren'in ağzına sıçışı belki e, Çitari'lerin gelip Manhattan'ı yok etmesi kadar büyük bir olay olmayabilir ama yine de eşlenik derece, derecede büyük bir olay. Evet ama oradaki düşman yani böyle... ortak düşmandı yani. Loki. Loki idi yani ortak düşman. Hepsinin bir şekilde hikayesine ucundan de, Mandarin, girmiş olan bir Mandarin karakterdi. Loki'den daha mı az kötü Hayır, bir adam? Hayır Mandarin Loki'den daha az kötü bir adam değil ama belki de Avengers 2'de işte ondan sonra tamam şey geliyor ama düşman olacak ama ondan sonra Mandarin'de belki onun bir planının bir parçası olacak belki. Zaten belki Mandarin'in saldırısı şeyi buradan Iron Man'den bu sefer belki alacaklar. Ya yani Iron Man'den ne alacaklar. Belki Thor Dark World'a gitti. Dark World tarafında ona olsa herifle bir, ona olsa Thanos'la bir ucundan belki karşılaşacak. Ona sonra işte Winter Soldier Captain America'yı zaten zoraki yapıyorlar o işleri. Orayı zor götürüyorlar. O da işte ne olacak? Winter Soldier hikayesi kendi içerisinde Captain America'nın gelişimi için yapılan bir hikaye. Onun ben hiçbir hiçbir şey faydası olacak bir hikaye değil ama yapmak zorundalar. Çünkü Captain Captain America bir şekilde gelişmek zorunda. Ama en azından Iron Man ve şey tarafında da Thor tarafından belki Avengers hikayesi direkt olarak şey yapabilirler. Ki Avengers'ın hikayesi ikinci filmin hikayesini büyük ihtimalle en çok etkileyecek olan şey Ant-Man çekiyorlar. Ant-Man etkileyecek büyük ihtimalle hikayede düşünüyorum ben. Çünkü hani onun kendi böyle farklı bir karakter olmasından da kaynaklı bir şekilde birleştiren nokta olacaktır. Yeni karakter ben geldim. Haydi ne yapıyoruz? Hop şey ya, gidiyoruz. Ben Ant-Man'i açıkçası e, hiç sevmiyorum. Henry Pym'den nefret ediyorum. Marvel dünyasında en sevmediğim iki karakter varsa bir Henry Pimdir ikincisi Richards'tır. Marvel dünyasında kötü ne oluyorsa zaten bu iki tane geri zekalılarının başından çıkıyor tamam mı? <gülüyor> yok negatif evren yarattım, yok Ultron'u yarattım, <gülüyor> yok bilmem ne falan filan. Ondan sonra işte şeyler saldırır, Skrull'lar saldırır, ondan sonra Kree'ler saldırır, ondan sonra Ultron ben dünyaya ele geçireceğim der falan filan. Ya Ant-Man dediğini, Henry Pym denen herif karısını döven bir adam ya. <gülüyor> Abi yani şimdi açıkçası Marvel dediğin şey benim için belli başlı karakterlerle oluşan bir evren. Belli yani, biraz işte karakter. işte X-Men'in anası karakterleri var. Ondan sonra işte anası bizim bu Iron Man var. İşte falan filan böyle basit karakterler var. Yani şimdi Ant-Man deyince zaten benim gözümde böyle bir süper kahramanla canlanmıyor açıkçası. Yani, yani Ant-Man'in Ant de şeyi, kim olduğu belirledi. Bir işe şey yarayan bir karakter olduğunu... Burada çizgi filmin... Avengers, Nado... Mightiest Earth, Mightiest Heroes diye bir hmm. çizgi var ya... hani Orada gördüm bir işe yarayan bir karakter oldu. Ant-Man ne lan? Ant-Man ilk deliklerini ben dedim, karınca adamın filmini mi çekecekler? Saç salak mı bunlar falan? Başka karakter mi kalmadı Marvel'da Ant-Man falan demiştim yani. Bence o derece Ultron, cahildim. Ultron'a bağlamak için belki Ant-Man çekmek istiyorlar. Allah bilmiyorum. Ben şeyi aslında şey diye düşünüyorum. Avengers 2'de ondan sonra direkt Thanos'un da ben yine şey olarak düşman olarak geleceğini düşünmüyorum. Diyorsun. Mesela. Yani yine başkalarını böyle piyon gibi öne sürüp sonra bir ikinci atak yapacak ve üçüncü filme falan bırakacak derdi. Çünkü çok ana düşman o yani böyle. hani hmm. şey bölüm sonu var yani o, o nasıl böyle çeneyi gördük sonra vücudu göreceğiz falan hani <gülüyor> sonlara kendi çıkacak falan hani yani, ö, öyle bir karakter yani böyle daha ilk ilk bölümden Loki öne sürdüyse ikinci bölümde hakikaten işte Mandarin veya daha veter başka bir şeyi ön atıp o, o, üçüncüsünde tamamen çıkabilir ya yani. veya işte benim Guardians of Galaxy'yle sevdikten sonraki Guardian'ı çıkartabilirler yani, yani. ...adamı ortaya... ...hani çok böyle şey gözükmüyor... ...neyse uzatmadan... ...para şunu, babası ya. king, yani... ...king pin'e bir tip yani o yani öyle... ...orada duruyor böyle uzayın king pin'i... ...king pin deme ya of Daredevil aklıma geliyor... <gülüyor> of. ...Daredevil'a reboot... <gülüyor> of ...Daredevil'a bir reboot çekmeleri lazım çünkü... ...yani o hayatın... Ya ...bırak Allah aşkına Daredevil'a Daredevil niye reboot çeksinler abi... ...Daredevil ne ki ya ben Daredevil'a karakterini hissetmem mesela... Ya adamın Daredevil'ı mi aynı mantıkta bir Batman hikayesi etmeyi tercih ederim yani. Ondan sonra Daredevil çok salak bir karakter bence. Ne ki abi o elinde çubukla gelen. Yani <gülüyor> kör bir tip yani N nesin sen? Samimi bulmuyorum ya o karakteri. Evet biraz fazla fazla küçük kalıyor bütün evrensel boyuttaki hikayelere odaklanmışken Daredevil çok kalıyor. Neyse benim diyeceğim şu. 3 Mayıs. 3 Mayıs. Iron Man 3 geliyor ondan sonra herhalde büyük ihtimalle sağdan soldan birkaç tane kamuoyu göreceğiz. göreceğiz, göreceğiz. Bence en azından Kaptan Amerika'nın abi gelemiyorum ben <gülüyor> göreceğiz. böyle bir arayacak değil ha. mi herkese ya da işte Nick Fury diyeceğiz ki biz Hulk'un peşindeyiz yani başın çaresine bak falan böyle değil. şey böyle bu kaçarken böyle ondan sonra böyle şeyin Tony Stark gibi bir surat ifadesi şeyin içerisinde a, maskenin içerisinde a, sonra Jalus şey ara ha, ha. sonra meşgul şu an <gülüyor> sonra Aradınız... Thor ara şu anda ulaşılamıyor niye uzayda <gülüyor> <gülüyor> <Şimdi yerim. gülüyor> sonra bilmem niye ara şu ona da ulaşamıyorum falan diyor öyle bir şey olacak gibi herhalde. Şeyi ara diyecek Black de var diyecek. Onlar da şeyde sevişiyorlar falan. Tatile ha, çıkmışlar. Tatile çıkmışlar Hawkeye'de. Anlıları canlandırıyorlar Hawkeye'de. Hawkeye'de. Balayındalar falan. Balayındı, tam 12'den vurmuş. Neyse. Ondan sonra başka şu anda ne geliyor? Mayıs Oha Star Trek Star varmış. Trek Into Darkness. Abi benim herhalde bu sene en en çok beklediğim filmlerden bir tanesidir bu. Star Trek mi? Evet. Klasik Star Wars muhabbeti vardır ya. Ben daha çok Star Trek çünkü... Allah Allah. Evet, Trekker'ımdır. Ben hani Trekker'ım demiyorum. Trekker'ım diyecek kadar da bilgiye sahip değilim zaten ama... Bilmiyorum. Birazcık daha bilimsel bir ve felsefi bir yaklaşım tarzı olduğu için Star Trek'in... Hem orijinal ya serisi... Nasıl felsefeden bahsiyorsun? Kaptan Kirk sürekli kızlarla yatıp kalkıp... Yok sonra... yok. Hayır. Hani orijinal seriyi ben çok net hatırlamıyorum... Çünkü yetişemedim o döneme. Tekrar da izlemek istemedim. İzleyemedim de. Bende Ama daha... benim Star Trek'im Next Gen'dir. Jean-Luc Picard ile evet, yani Next Gen. Orada yeni dünyaları keşfederken hani o dünyaların gelişimini etkilememek Hı -hı. için hani bunların kaşiflik kodunun varoluşu evet, evet. ve bütün yaptıkların bu koda dayalı olması ve en kötü durumlarda bile bu kodu kırmamaya çalışıyorlar. Yani bilimsel ve felsefi bir altyapısı olan bir hikaye. Star Trek, e, benim Star, için, Trek... Star Trek benim için hani bilim kurgudan ziyade İngilizce hani böyle bir uydurma bir kavram var. Science fact diye. Science fiction değil, science fact. Peki. Hani science fact'e birazcık daha yakın olduğu için ben Star Trek'i birazcık daha severdim. Star Wars benim için e, bir bilim kurgu değildir. Ben Star Wars'ı daha çok fanteziye yorarım. Hı, i̇lginç. Yani hani uçan arabalar var diye bir... Film bilim kurgu olmaz. Star Wars'un güzelliği başka bir evrende geçiyor olması aslında. Star Trek sen dedin gibi aslında hani bizim daha bize yakın bizim evren, bizim geleceğimizde geçiyormuş gibi havası var. Öyle zaten. Aa, sonra o yüzden hani daha böyle insana hakikaten şey geliyor. Biz yani Star Trek niye seederdi Küken? Ankara'dan farklı farklı yerlere gittiği için, farklı farklı her defasında sana farklı gezegenler ve o ve gezegenlerle giden farklı şeyler olduğu için de aslında. Düşündürüyor, ders ha. veriyor. İman hani et... gibi. <gülüyor> Hadi bakın fıkırtı bulun bu şeyde falan diye. Ama benim Into Darkness'dır ondan sonra J.J. Abrams'ın ilk Star Trek filmi. Aksiyon odaklı olmayan bir seriyi bu kadar aksiyon dolu franchise'a dönüştürmesi. Yani Star Trek fanı olmayan herkesin de izleyebileceği evet. bir Star Trek filmi yapmış olması benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şeyin J.J. Abrams'ın bence özelliği adam aksiyon çekiyor. Ama aksiyon arasına o çektiği serinin yani işte mesela... Mission Impossible'da çekmişti sonuçta. Görevimiz Tehlike'de çekmişti. Çektiği serinin ana özelliklerini yani o sevdiğin özelliklerini çok güzel yedirmesini biliyor. Evet. Evet. Hatta ona böyle ufak tefek ekstralar da ekliyor. Ondan sonra açıklamalar yapıyor ama hani onu o kadar güzel yapıyor ki yani mesela işte Görevimiz Tehlike'de mesela işte kaç film oldu? Ondan sonra 3. filmi çekmişti galiba. Yok. 4. filmi çekti galiba değil mi? 3'ü çekmedi mi? 3'ü çekti değil mi? 4'ü yeni zaten sevdik. 3. filmi... Emin değilim ben. Çok sev sevdiğimi söyleyeyim. 2. filmi sevmem. Üçüncü filmi çekti. İkinci film John Woo filmi. Ya ben sevmem hiç ikinci filmi. Çünkü... Ikinci Ön tekerlikte gidiyor. Mindless action yani böyle beyinsiz. Aa, sonra havada birbirlerine kurşun sıkarlar ama hiç kimse vurulmaz mı? Böyle saçma, saçma Boşa kurşun sıkılan filmleri en sevindim şeydir çünkü. Sırf aksiyon olsun diye böyle... <gülüyor> Ondan yamuk yumuk hareketler yaparken havaya sıkarlar kurşunları. O yüzden ben çok sevmem yani onu. Hiç görümsele ara alakalı bir film bence o. Ama mesela üçüncü filmde görevimiz tehlikenin hakikaten o bildiğimiz işte ondan sonra ne bileyim alet cihaz, cihazları kullanmaları. Ondan sonra işte yüz maskesi yapmaları işte ne bileyim onu efektif kullanması. Yani sırf orada göstermek için değil de onu hikayenin bir parçası, akışın bir parçası olarak kullanması ve nasıl yapıldığını göstermesi falan. Çünkü görevimiz tehlikenin olayı hakikaten işte o cihazları nasıl kullanırlar. Vay anasını herif şuradan ne yaptı. işte vay bunu şöyle kandırdı falan. O ajanlık hissini veren şeydir. Mesela adam bunu aksiyonla beraber çok güzel yapmıştı. Star Trek'te de olay aslında aksiyonu koydu ama aynı zamanda Star Trek'i Star Trek yapan. işte o karakter arasındaki falan sonra itişmeyi, kakışmayı, işte kim kime nasıl laf soktu, işte Spock'ta falan <gülüyor> şeyin bilmem ne, işte onu alt etmesi falan. Kendi ondan sonra mesela sınavında Elif'i alt ediyor falan böyle ufak ama böyle güzel şeyler insanın bir yandan da karakterlere de bağlıyor. Karakterlerin ondan sonra kafanda hatırlamanı sağlıyor aslında. Hatırlıyorsun Tabii, o karakterleri. Çünkü bizim... Hatırladığımız Captain Kirk ile Mr. Spock dinamiği olsun, ondan sonra işte e, Scotty ile Doktor hmm. vesaire. Ki, Bunlar oturmuş karakterler olarak oturmuş verildi. Oturmuş karakter size. ama ki mesela biz ya yani ben ben henüz hatırlamıyorum ki Captain Kirk ile Spock nasıl tanıştığını aslında. Bilmiyoruz galiba. Yani, yani veya orijini... belki varsa bile ben bilmiyorum yani işte. En Ama hani aslında belki evet, de çok bir bilinen hikayesi. bir hikayedir belki. Yani bir orijin hikayesi. Bizim çok severek ve yakından tanıdığımız bir dinamik var. Kaptan Kirk ve Mr. Spock arasında. Bir taraf tutku, bir taraf Hı -hı. mantık. Bu dinamiğin nasıl oluştuğunu ve hani hangi evrelerden geçerek Hı -hı. olgunlaştığını bize gösteriyor J.J. Abrams ve hani... ve ve ne yapıyordu? sevdiğimiz Spock'ta sıra filmde yer alıyordu yani evet aslında. Evet. Hani ufak bir şey yine dokundurmasıyla adam bir de onu bunu koydu yani. Bu arada şey William Shatner'ın J.J. Abrams'a sokması var. Biliyor Öyle musun? Tık, Beni oyun onu <gülüyor> Ulan ne oynatacaksın William Shatner'ı? E? William Shatner'ı oynatmayacaksın da kimi oynatacaksın Allah aşkına ya. Hoş Herif, şimdi. Herifi çok seviyorum ben ya. Neyse dediğim gibi Iron Man 3'ten bile daha çok beklediğim bir film olduğunu söyleyebilirim Into in. En büyük sebeplerinden bir tanesi Hı, de... Çünkü Benedik. Benedik. Kumbur neydi? <gülüyor> Kumburgaz. Kumburgaz. <gülüyor> <gülüyor> Benedik Kumburbah. Kumburbah oynuyor. Ee... Kumburbah. Kendisini ilk defa şey bir filmde göreceğiz. Aksiyon bir filmde göreceğiz. Aksiyonlar çok Hollywood filminde göreceğiz. Yani. Ama herif bir karizma bir karizma değil mi yani? Evet. Bütün fragmanlarda. Ortalığı yakıp yıkıyor. Onun da ne olduğu daha belli değil. Filmi serince anlayacağız herhalde. Evet. Ve aslında hakikaten yensin istiyorum herif ya. olsun al aşağı etsin. Alsın al aşağı etsin al, istiyorum. İşte yani bu kadar darkness, bu kadar kötü adam için gaza geldiğim herhalde ikinci film. Bu ama şey Into Darkness derken ne demek istiyorlar? onu. Aslında merak ediyorum ben. Yani böyle karakterler daha hani karanlık bir ondan sonra şey yüzdeli mi göreceğiz acaba karakterlerin yoksa işte böyle ondan sonra her, bütün herkesin her şeyin için ettiği için şey mi çökertiyor yani neden? Ya yani orada bir sistem sorgulaması. Ha sistem e, çökertiyor yani o yüzden. Evet e, durumu var çünkü hani fragmanlarda gördüğümüz kadarıyla yani diyor ki çok büyük bir günah işledi sizin e, adamlar ve sen de hani suçunun ne olduğunu bilmiyorsun diyor Krak'a. Ama ben hepinizi yok edeceğim diyor. Manyak. Hı. Yani bu suç ne? Onu öğreneceğiz filmde. Ve hakikaten e, bunun yaptığı bütün teröristik saldırıları hmm. e, doğrulayacak, hani haklı kılacak kadar büyük bir suç mu? Evet. Ve eğer gerçekten öyle bir büyük bir suç varsa Captain Kirk ve e, ekibi bu suçun azat edilmesi için ne yapacak? Çok büyük merak konusu. Ve tabii ki filmi seylerken ne dikkat edeceğiz? Ne dikkat edeceğiz? Star Wars göndermesi var mı? Ona bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> bir de bir de bir şey daha. Yine adını unuttum kadının ya. Benim çok sevdiğim bir e, İngiliz aktris var. E, Kim o Alice abi? Eve o da oynuyor. İngiliz değil mi diyor yoksa Avustralyalı mı? Emin değilim. Evet. Ama Alice Eve'i de görmek beni, beni çok mutlu edecek. Allah Allah. Geçelim Man of Steel'a. Evet. Man of Steel. En astıl da çok beklediğimiz bir film. En of çok bekliyoruz. Ama... Yani Christopher Reeves'in çektiği Superman serisinden sonra bir tane Superman Returns diye bir film rezalet film. film. Brian Singer'in Brian Singer çektiği bir film israfı var ki hatta kariyer öldüren filmlerden bile olduğunu söyleyebilirim. YouTube'un evet kariyerini bitiren film. Uçtu Aynen. uçtu kuş uçtu. Valla Man of Steel için söyleyecek çok bir şey yok. Yani bence. Ee, yani işte Nolan var arkasında diye seveceğiz aslında. Snyder Çünkü, var yönetiyor. Ya, ya Snyder yani Snyder tek başına olsa bir şey ben yine de çok seyretmek istemezdim. Ama. Yine böyle ağır çekim şeyler görecek miyiz sence Snyder'ın klasik ağız burunda attığı. Yani o kadar ağır çekim kullanılması gereken bir karakter değilsiniz. Şey, e, ama hani Superman. hızı gereği belki bir ağır çekim durumu söz konusu olabilir. Ne yapacak? Abi? Ağır çekim uçak mı kurtaracak? Olabilir. Ama mesela Watchmen <gülüyor> filminde de ağır çekim sahneler vardı hatırlıyorsun. Orada Night Owl'la işte Silk Spectre'in dövüştür sahneler. Vardı ama sahneler. o böyle kemik kırıyorlardı. Çatır Karizmatik çutur. olsun diye yapılmış bir şey o yani. Hani daha karizma göz, gözükler diye. Şimdi yapılmış benim de, bir şey. benim merak ettiğim şey. Superman zaten yani Superman'in aslında bir bakıma orijin hikayesinde geri dönüşü var burada. Tabii ki. Yani Hikaye yok ki, Ke çünkü <gülüyor> Kevin. Başka hikaye yok. Seyirciler de zaten salak <gülüyor> oldukları için sürekli tanıtıratılması gerekiyor. Superman aslında buradan geldi. Nereden geldiğini Aplatan bil. Ya. Bunu unutma. Ulan süp... şimdi var ya yani duvar olsa Superman olmuştu o kadar orijin hikayeden sonra. <gülüyor> Eşeği bağlasan Eşeğe süper... bağlasan Süpermen'de. Superman'in yani. nereden geldiğini biliyor artık. Krypton'dan geliyor yani işte ama dediğim gibi Nolan olduğu için e, hikayenin arkasında Batman'e Batman yaptığını Superman'e yapacak tabii, diye bekliyoruz yani. Bir Batman Begins havası evet. var. Ondan sonra benim merak ettiğim şey sürekli bir geçmişe yönelik mesajlar var. Yani iki tane fragman yayınlandı. Bir tanesini dünyadaki babası seslendiriyor bir Jonathan tanesini, Kent. Hı. Bir tanesinde de uzaylı babası evet. yani gerçek babası Joel seslendiriyor. Evet. Yani bir özüne sürekli dokunuş. Superman nasıl Superman olduğunun sürekli bir irdelemesi var. Hani Superman böyleymiş, şöyleymiş de Superman olmuşla mı bitecek acaba bu film? Yani aha bu adamın Superman oluşu ile yani final, bu filmin finali adamın pelerini takıp ben Süpermen'im diye dünyaya Ay çıkışı mı olacak? O, onu yap, o, oysa yani zaten döverler insanı yani. Yani Zod gelecek onu biliyoruz onu açıkladılar. Lex Luthor, için, Lex Luthor için işin içinde olabilir diyorlar. Olamayabilir diyorlar. Dedikodular var. Dedikodular var. Ya Lex Luthor bir yerden çıkar herhalde. Yani Lex Luthor Süpermen filmi pek böyle insanlara mantıklı gelmiyor. Ama... Yani nasıl bir Lex Hurtur olacak? Hani Lex Lutra'ı şöyle bir göz kırpıp gönderecek derseniz de biz o Lex Hurtur'dan bir şey anlamayız ki. Ha, e Lex da karakterdir yani sonuçta. Bence. Ah, Zoddan daha fazla karakterdir yani. Zod'u Zod iki boyutlu bir karakter yapabilirsin belki ama Lex Lutra'ı mesela iki boyutlu bir karakter olarak can koyamazsın oraya sadece yani. Bence şöyle konu bir şey olacak yani. yani. Bence konu mankeni olacak. Ama ee, abi Lex Lutra konu olur mu yani? Şey olacak abi Thanos gibi çenesini gösterecek. Evet, Çeneyi <gülüyor> kere gösterecek. <gülüyor> Keli gösterecek. Böyle Superman tam böyle Zod'a Çakarken kelden yansıtacak, gözünü kavuracak böyle. <gülüyor> yani Zod, Zod karakterini mesela asıl 3 boyutlu bir karakter haline getirmeye çalışır, çalışırken sıçarlarsa diyor, o, da, o da komik olabilir hani yani bu kadar zaten özüne sürekli gönderme yaptıkları bir filmde zaten geçmişinden gelen bir karakterin filmde olması daha mantıklı olurdu zaten evet, sürekli tamam yani. baba babam kim ben kimim kripton neresi ben var mıyım yok muyum <gülüyor> dertleriyle yanarken geçmişinde babasıyla birebir ergen süpermanken geçmişinde babasıyla birebir hani zıtlaşmış bir karakterin gelip de dünyaya o tekrar onunla zıtlaşması. Yani aslında ben şey yani çok da böyle zorlanmaması gerektiğini işten bazı şeyler. Şimdi bizim bildiğimiz zot ne çok derin ne çok sığ. sonra işte böyle geçmişinden kareler gösterir. İşte zot suçludur. Hop camın şeyin içine kapatırlar. su sonra işte o patlama sonrası kırılır da. Phantom Zone'a gidiyor. Phantom Zone işte çatlar Phantom Zone şeyde. E, Krypton patlayınca. sonra işte bunlar da kurtulurlar da böyle dünyaya gelirler. Nerede lan bu şey çocuğunu bulacaklar jump sende. Ke <gülüyor> Çocuğunu keseceğim senin falan diye gelir böyle. Nasıl bir bakarlar? Aa biz burada kuvvetliyiz, tanrıyız. O dağıtanım ortada derler falan filan. Superman de durumdan der. Yani ne oluyor kankiler? Aa evet. beklemeye değer, izlemeye değer bir evet. film olacağını düşünüyorum. Merak Özellikle ediyoruz de... en azından tutturur yani tuttursunlar diye eee yani Superman Returns'ten kat ve kat daha iyi Fingers olacağını biliyoruz. Şeyi yani yapıyorum. en azından olanın kendi adını. yani filmin altında imzası varsa hmm. bence en azından Superman Returns'den daha iyi bir film olacağı kesindir. Hı. Kadrosu da fena değil. Ondan sonra yeni Burada Superman... Burada Zelda kimin oyuncu açıkladılar mı? Açıkladılarsa ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum çünkü. Merakla bekliyoruz. Vazgeçmiş aza <gülüyor> Şimdi... So, Man, Man of... of Steel dedik. World War World Z ve... Z. kick -Ass. Haziranda gelecek olan filmler bunlar. Kick-Ass 2 fragmanları müthişti. Evet evet. Jim Kelly bir daha yeniden doğdu diye biz Jim Kelly için. Yani ben Hit Girl'ü de severim. Hı. Ondan sonra iki kezi de eh, yani sevmem değil. Ama en çok merak ettiğim şey orada Jim Carrey'nin Carrey, Karakter artı bir de kötü adam motherfucker. Ha ne <gülüyor> ama Jim Carrey abi nasıl bir makyaj yapmışlarsa her bildiğin çizgi roman karakteri olmuş lan. Aynen, hani aynen. böyle şey vardı ya Ninja Turtles ettiğimiz dönemde bir Ninja Turtles'da böyle kafalarını giydikleri işte o üstlerine giydikleri kıyafetleri vardı hmm. Ninja Turtles yani oyuncuların kafalarını giydikleri. De. Böyle oynar da dudakları falan. Hmm. Aynı onun gibi olmuş lan herif. <gülüyor> Sanki bir suratına bir tane maske takmış, şey geçirmişler böyle bir şey gibi. Yani biraz koca animatörlük... kafalı animatörü şey gibi duruyor böyle Elif Çok güzel olmuş Çok lan. iyi olmuş. Ve zaten hani sürekli bütün yani çoğu karakteri zaten çizgi film hmm. gibi olduğu için Elif'in. Tabii ki maske, maske gitmiş şey olmuş yani Elif evet. burada da. Herif yani birebir gitmiş. Aynen ve çok başarılı olmuş yani en azından fragmandan öyle gözüküyor. Bütün filmi yani Jim Carrey için izleyeceğim diyebilirim. World War Z içinse bir şey diyemeyeceğim. <gülüyor> yani World War Z'yi... Kitabını okumadım bilmiyorum. Ben de kitabını okumadım. Ama, Ama World War Z'yi benim merak etmemin en büyük sebebi bir. Lemming sürüsü gibi bir ha, zombi konsepti var değil mi? Hayvan gibi nasıl... Hızı... Swarm böyle evet. koşturuyorlar. Acayip hızlılar ondan sonra horde mantığına sahipler değil mi? Yani bir amaç için bütün zombiler birleşip bir şeyler yapıyor. Aynen üstte Duvar, böyle duvara tırmanıyorlar. Yani işte şeyi arttırıyor, arttırmış tabii. Tansiyonunu arttırmış filmi yani. Sonra Ve böyle şu ana kadar çekilmiş en büyük tansiyon. bütçeli zombi filmi olacak. Öyle mi? Tabii, tabii bu mi? kadar zombi. üstte koyarken. bir <gülüyor> de para verip bir de zombilere para vermişler. Şey, bu kadar zombi üste koyun. Ama gereksiz dramatik bir film mi olacak? Yani hatırlar mısın bilmiyorum bu Deep Impact filmi. Ben gerçi çok severim Deep Impact filmini. Deep Impact'i seyretmedim. Seyretmedim. Seyretmedim çünkü o dönem çok fazla öyle film çıktı. İki, İki tane film, film çıktı yani Armageddon'la Deep Impact peş peşine çıkmıştı. Ha, i̇şte öyle bir şey oldu. Ben şahsım adına hani Deep Impact'i daha çok sevmiştim. Çünkü hani felaket filmi sonuçta tamam mı? Hani insanların Öyle perspektifinden... Diğerinde Liv Tyler oynuyordu. Diğerinde Liv Tyler oynuyordu. Tabii ama arkada o bir babası da felaket şarkı patlatmıştı falan. O bir aksiyon filmi idi. Ben bilmem. Diğeri bir felaket filmiydi bana kalırsa. Hani gerçekten çünkü Göktaş'ı çarpıyordu. Göktaş'ı koydum evet. Evet yani oradaki o dramayı yaşıyorsun... Ama World War Z'de şimdi adam neye gidecek? Aksiyona mı, dramaya mı? Aksiyona mı, dramaya mı? Yani bu ikilemi sürekli yaşayacak gibi geliyor bana. Bence ona. World War Z'de Mila de oynamalıydı. <gülüyor> Çünkü son filmde böyle bunun World War Z gibi bitmişti zaten böyle. Bunlar Vallahi kalmışlar. izlemedim. Ne yalan söyleyeyim. Yani... Aa nasıl ee... izlemedin? <gülüyor> İzlenmez mi? yakıştıramadım mı? 6'sı yani geliyor onu izlersin artık. <gülüyor> Yok abi ben ilk filmi izledim ve beğendim. ikinci filmi izledim ve ondan sonrasını hatırlamıyorum. Ha, işte hatırlamıyorum. Komaya girmiş olabilirim. Herhalde Jojovic. Onlar sonra kadar evet, Resident Sadece. Evil çekecek yani. Sadece Resident Evil çekecek değil mi o kadın? Resident <gülüyor> Evil. Ki bence şey 5. elementi çok çok daha iyiydi. Ha, ama hak zor. Neyse. World War Z'de hani benim görmek istediğim sahne. Hani klasik şey vardır ya. Avengers de vardı Batman Rise'de hani yumurta kapıya dayanınca hı hı. insanların daha doğrusu filmlerde hani gösterilen şey e, hükümetlerin son kurtuluş noktası ulan basalım, basalım. düğmeye ha, bombalayalım bit, bitsin orası hı hı. Evet. değil mi? Evet. Hani o kararı verecekler mi öyle bir öyle bir ana geleceğiz zaten abi ya ben ben o, o kararı verip de ben tamam, daha çok şey merak 100, ediyorum 100 200 1000 2000 insan ölsün ama 1 milyon tane zombiyi öldürelim kararını versinler ve bombayı bassınlar istiyorum ben daha çok blast bit ölecek mi ölmeyecek mi onu merak ediyorum. ben büyük yani atom bombası patlatacaklar patlatmayacaklar mı ben onu merak Abi ederim. atom bombası patlatacak bir şey değil adam bir şeyler yapmak için anca zombilerin içine gidiyordu en son sanki ben fragman öyle attılar ben hatırlamıyorum öyle bir şey o de Şeyleri ailesini uzaklara Uzağa bırakıyorlar diyorlar ki sen yapabilirsin bunu sadece Herifi böyle Snake Plissken gibi içeri gönderiyorlardı herifi işte Gir sen alırsın sen yaparsın falan gazlıyorlar Düğümü belki oradadır <gülüyor> Ne düğmesi ise bu anlamadım ki Adam da böyle ondan sonra kaçmaya çalışıyor Bir şey yapmıyor yani böyle biraz 212, şey 2012 gibi film yani aslında Allah'a bilemiyorum. Ama Çok hani... Çok böyle bir derinlik beklememek lazım. Ben sana söyleyeyim. İşte bir derinlik katmak için aşırı duygusallığa da bağlamasınlar. Ve bence filmin sonunda düğmeye bassınlar. Düğmeye bassınlar. Aynen. Şimdi... Bence öyle bir şey olmaz. Hollywood filmi bu. Temmuz. Temmuz'a geldik Nerede? Temmuz'a geldik. Temmuz'da... Temmuz'da iki, tane, senin iki, iki tane, tane film var abi. tane filmimiz var abi. Öyle gözüküyor. Birincisi... Germo Dertoğlu'nun Pacific, Pacific Rim. Pacific Rim. Pacific Rim'in afişlerini gördün mü sen? Gördüm. Böyle Çin Çin robotu var, Rus robotu Aynen. var falan. Çok süper olmuş onlar. Ben Bence onu de harika olmuş. Yani her milletten robot varmış, Bizden hmm. robot yok da. <gülüyor> <gülüyor> Türk robot. Var. Japonlar Gundam çıkarmış. Türk robot. <gülüyor> <gülüyor> Pajasız tek döküyor hani. Kıymazın <gülüyor> dediğini. Hani evet. gelenebilir. <gülüyor> Kalkama var akıllarıyla. Sen dur şu da <gülüyor> Yani İçi dumanlı ben... böyle, herkes sigara içti için göremiyor. <gülüyor> Aa ben hani. Bu filmi izleyerekten içimizin yağları eriyecek diye Aynen. düşünüyorum. çünkü Ya filmi inşallah çok karanlık yapmamıştır ama ya. Yani Yok, fragman çok karanlık gözüküyor aslında. Bence baştan sonra full aksiyon dolu bir film olacak. Çünkü hani böyle filmler yapıyorlar. Benim tek derdim hani Guillermo del Toro hani yine özene bözene işte yaratık yaptım ben. Özene <gülüyor> bözene robot yaptım i̇şte ben özen... deyip de gereksiz detaylara girmeye çalışmasın. Yok şimdi özene bözene bezene yaptı diyelim. Ama filmi karanlık çektiler, sonları göremiyorsun ya yani. ben on, o o taşlarda siniyorum böyle. Ha. Mesela ayrıntı göremiyorsun çünkü çok karanlık çekmiş oluyor filmi. Aa sani böyle büt şeyden kısmak için anladım yani özel efektleri tabii, yedirelim tabii. diye böyle büt kapatıyorlar karanlıkla. Aa bir bok göremiyorsun sonra ne oluyor o patlıyor patlıyor, patlıyor. bir şeyler oluyor geçiyor gidiyor. Öyle değil yani bir Ben görmek istiyordum olmayınca belli bahis tamam mı? Yani, yani göreceğiz birebir bir, bir Ben görmek aksiyon. istiyorum abi. Yani Dertor ayrıntıya giriyse onu da görmek istiyorum. Yani Dertor ayrıntıya girsin girsin de. Ayrıntılarda takılıp kalmasın. Vallahi. Ya Aksiyonu görelim şöyle geniş, geniş çekim. He. Aksiyonu görelim. Göreceğiz herhalde işte bildiğin. Ondan sonra şey Titanlar çarpışıyor yani. <gülüyor> Ondan sonra Robby anda robotlar, bir anda yaratıklar. Birbirine gireceğiz. Godzilla vs. Robots. Evangelion. Gundam <gülüyor> vs. E, Gundam vs. Godzilla. Godzilla işte. <gülüyor> Kapışacaklar yani. Ama Pat Guillermo del dertoranın görsel detaylarda çok takılı kalmasının ötesindeki bir korkumda gereksiz çizgi Amerikan filmi olması. Çünkü fragmanlardaki diyaloglar... konuşma. Aynen. Independence Day konuşması dinleyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Bu arada Independence Day 2 düşünüyorlar. Gelecek Biliyor, galiba. Bilmiyorum biliyorum evet. Ne yazık ki. Will Smith'li gelir artık. Asıl yani. İki hallettik. Bir daha hallederiz falan yani <gülüyor> Bu sefer de biz basıyoruz Biz basalım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, ikincisi de The Wolverine. Wolverine'in fragmanlarını izledin zannedersem. izledim, izledim. Nasıl buldun? Ya Silver Samurai geliyor. Hani... Abi iste, isterse şey gelsin. O manera <gülüyor> <gülüyor> gelsin. O manera gelsin. Yani şimdi bir kere ben hikayeyi çok böyle içime sindiremedim abi. Ya yani hikayeyi ben... biliyor muyuz ki abi? Yani gördükten işte hikayeyi herifin o olsa şeyini alıyorlar. Ne derler? Healing da... factor'ını alıyorlar. Alıyorlar mı? Almışlar abi. Ağzı bunu kırıyorlardı fragmanda. Tamam kırıyorlardı da alınabiliyor muydu yani? Ben bir, bir belli bir süre hani Etics'in kaybedip sonra geri mi dönüyor bilmiyorum mu o kadarını o kadarını tam doğru düz fragmanını fragmanda göstermiyor. Ama fragmanını gösterdiği işte böyle en ondan sonra şey olduğu anda ağzı sıçtık gibi bir tane bir şey var zaten. Ne slogan şeyi hmm. var yani. Eee <gülüyor> title'ı var işte en ondan sonra e, zayıf olduğu zayıf olduğu zamanda ona işte en zor şeylerle karşılaştı falan gibisinden böyle bir muhabbet var. Hani herkesi biçip kestiği bir şey mi bekliyordun? Yani böyle çok ondan sonra o kadar değil ama hani adamın bir sürü ondan sonra rol İçerisinden gidip de en böyle zayıf olduğu rolü alıp kullanacakları hiç aklıma gelmez Yani konu baştan alıp kullanacakları Ama hiç Ama yani aklıma Wolverine, Wolverine karakterinde iki tane özellik varsa bir tanesi healing faktörü bir tanesi de adamantium. adamantium pençeleri. Karakteri bir bozmak istiyorsan yapacağın şey ya healing faktörün elinden almak ya da adamantium'un elinden almak. Yani adamantium elinden alsalar mı? Adamantium maili de aldırır. O kemik çıkaracaktı. Ya da şöyle bir şey var. Şimdi tamam, kemik bak, çıkarsaydı Ama o, o, onun şey hikayesi a, vardır a, ya. Hiç oturacak. Hayır tamam onun şey hikayesi vardır ya. Elif'in hem adamantium'u alırlar, <gülüyor> ondan sonra hem de healing factor'ını alırlar. Ondan sonra Elif kemik çıkarmak zorunda kalır ama her kemik çıkardığında acı hisseder ve ondan sonra aslında iyileşmez buraları. Ondan sonra kanamaya devam eder. Ben öyle bir tane şeyini hatırlıyorum, çizgi romanını hatırlıyorum. Healing Faktörü var o sırada. Hayır ama heal olmuyordu. Elif buradan kemik çıkardığı zaman her defasında acı hissediyordu zaten. Hayır, zaten şu andaki Hayır, tamam, halinde de hissediyor. Da, ama yani şey olarak acı hissediyordu yani o çıkarıp tekrar geri girdiğinde ondan sonra buradan kan aktı ve iyileşmediği için Ondan sonra mesela onu kullanmamaya çalışıyordu. Ayrıca o şeyler kopuyordu biliyorsun. Hı, yani kırılma şans şeyi var falan. Ve healing'i olmadığı için Elif'in kırık kalıyor. Yani ne yapacak Wolverine şimdi? Dayak yiyor falan. Aa sonra Elif'in duruyor, patoküte giriyor lan. Healing faktörü yok. Çıkardığın alet adıma tüm çıkarıyorsun elinden. <gülüyor> Böyle geliyorsun ortalıkta. Nasıl healing yok? Gebirsin lan kan kaybından. Manyak. Orası öyle. Aslında ben... Yüzü çiziliyor falan. İyileşiyor. Vay amına. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani... Biraz bana çok samimi bir film gelmedi. Ya aslında ben de hani bir bakıma sana katılıyorum. Ben berzer bir Wolverine filmi yine tercih ederdim. Çünkü ben Wolverine'in yok e, Japonya'daki geçmişi ondan sonra ne bileyim. O tarz şeyler beni çok ilgilendirmiyor. İlgimi yani de çekmiyor. Ki ben de Ama... yeterli bir geçmiş gördük işte kız arkadaşımız. Arkadaşım. Şeyi görmek isterdim mesela. Ayrıca onun devamı diye düşünüyordum ben. Onun devamı da değil bu. Aslında Magneto'nun... Yani... Manyeto'nun hani Adam adamantium'unu söküp aldığı bir e, dönem var. Orada bir berserk evet. moda giriyor herif. Böyle bir hayvanlaşıyor tamam mı? Ha. Yani hayvansı özellikleri daha üst katmana Hı -hı. çıkıyor. Hani bildiğin beast. Gibi bir karakter oluyor. Tabi tırnakları kemik oluyor vesaire. O halini belki görmeyi tercih ederdim. Hani iyice sapıtıp sağa sola Yani daldığı, evet hani böyle işte ne bileyim. Kontrol edilemez ki, halde. Şeyde ilk çektikleri filmin sonunda. Ondan bu hafızasını kaybediyor ya kafayı yediği kurşun yüzünden. İşte kendinin kim olduğunu bilmiyor. Ve kendini kim olduğunu öğrenmek için işte. Aa, Japonya işte Japonya'daki gireyim. işte böyle bir kendini buraya oraya buraya. Falan işte Japonya'da kendini kim olduğunu öğreniyor falan filan. Hani çünkü orada da kendin kim olduğunu bilmediği için Belki başka türlü abuk sokak şeyler yapıyor olabilirdi Ama öyle bir tam Dağımlılık yok mesela Yani ben mesela oradan dağımlayacak diye düşünüyorum Neyse yani ben açıkçası çok ümitli değilim Wolverine filminden Değil mi? Bana da öyle geldi Çok böyle gaza gelemedim yani Evet Zaten hiçbir şekilde, hiçbir şekilde Rated R olmayan bir Wolverine filminden bir cacık olmaz diye ya, düşünüyorum Rated R olmuyor da en sonunda O haleti sokuyor işte düşmana ya bence ne bir e, Rated R ya da Rated X bile olur. Ne yapsın abiciğim böyle gelip boynunu mı ısırsın koparsın? Yani bilmiyorum abi 13 yaşındaki çocuklara filmi izleteceğiz diye de Adımın saçları gereksiz... fönlü lan filmde. Yani. <gülüyor> gereksiz gereksiz hareketler yapmasınlar. Neyse bence Wolverine'den bahsettiğimiz yeter bu kadar. Ya 300, 302'ye hiç girmek istemiyorum. Boş ölçü ya. Ya 302 zaten Zack Snyder da çekmiyor bunu anladığım kadarıyla. Ha, Başka bir çekiyor. Evet. Ondan Vallahi sonra... Riddick var abi. Riddick var. Riddick'e de çok girmek istemiyorum açıkçası. Niye girmek istemiyorsun Riddick? E? Çünkü ne bileyim çok hatırlamıyorum Riddick'i. Çok da benim için dönüyorum Riddick, ki. Riddick'te 3. film geliyor işte. Ondan sonra ilk film Pitch Black. Ondan en iyi filmdir. İkinci film değildir. Bu üçüncü filmde galiba teaser yayınlandı. Teaser'dan gördüğüm kadarıyla ilk filmin havasına geri dönmüş. Geri dönüyorlar. Geri Ama yapıyorlar. mesela o Pitch Black'te de hani her, her yer kapkaranlık. Yani bir şey görmüyorsun yani ama Pitch Black'teki ayak kapranlık hiçbir şey görmüyorsun diye Görüyorsun. Ama işte Hilf'in yüzünden görüyorsun. Artı ondan sonra zaten aslında ışıklı şey yapıyorlar. Yani ondaki Pitch Black'teki e, klostrofobi ve ondan sonra bu sadece adama mecbur kalmaları. Böyle manyak birine mecbur kalmaları diğerlerinin. Aslında olayı zaten orada e, karakterin şeyini ön plana çıkartıyordu. Belki yani çünkü kaotik beğenmiştim. Kaotik bir birif olduğu için, chaotic good birif olduğu için aslında <gülüyor> tamamlamıyla eee ...çok güzel bir karakter analizi yapıyordu yani. Sadece sadece zaten o Riddick üzerine kurulu filmdir. Ondan geri kalan hiçbir karakterin çok önemi yoktur yani. Riddick vardır, Bir işte orada bir kız vardır yani. Ondan önem verdiği. Onun dışında kimse yoktur Pitch Black'te. Ve e, adamın hakikaten tam bütün özelliklerini... ...sergileyebildiği bir filmdi yani. Ama mesela diğeri Chronicles of Riddick... ...sonra Chronicles Riddick'te... ...hiçbir özelliği sergildi. Sadece Chronicles Riddick'te bir işte yenilmez... ...işte böyle bir savaşçı modundaydı yani. Herifin işte o gözünün bilmem ne olması... ...zartı o avcı özellikleri falan böyle Survivor'ın şey özellikle falan hiçbirini daha kullanmıyordu. Sadece hmm. çok büyük manyak bir tane işte düşman var. Yani böyle şey gibi ondan sonra Galactus gibi bir düşman var böyle işte ondan sonra bunlar böyle savaşıyorlar böyle, <gülüyor> iğne batırıyorlar falan. Yani onun gibi bir de o film. saçmalıkta o yüzden. Şimdi üçüncü filmde yine tek kişi ve... Yüzüne dönüyor diyorsun. Evet yani tek Riddick var ve karşısında ondan sonra onu ağlamaya çalışan Ondan düşmanları var. Ve yine böyle e, zorlu bir gezegendeler. ama her şeyin her an değişti bir gezegendeler yani. Ben yine özüne dönmüş olduğunu düşünüyorum Riddick. İyi bakalım Riddick geldiğinde izleriz. Evet. Star Wars'un 3D'lerinde geçiyorum. Ya bırak onu Ondan iptal etmemişler miydi ya? Bunda? Hiçbir fikrim yok. Ondan sonra... The Thor... Kasım? Kasım... <gülüyor> Kasım'a kim öyle... Kasım'a niye Kasım'a koymuşlar? Biz bu Thor'u ilk filmi daha erken izlemiş sanki. Thor'a yani, yani bilmiyorum da Kasım'a şey, koymuşlar. Şeyden hemen sonra izlemişti diye hatırlıyorum Iron ha, Yani... Çok beklememişti Bilmiyorum sanki. bence arayı düzenli tutmak için ayrılmış olabilirler. Valla Thor The Dark World yani işte ilk film yüzünden, ikinci filmden ne bekliyorsan yani... <gülüyor> Ya ilk filmi hani en az para harcayarak yani sadece e, Natalie Portman'a para vererek He. ne yapabiliriz? Bir de yani ilk filmin ondan sonra yönetmeni abi yani herifin adı zaten şey gibi nelerde bu? Kim yönetti ki ilk filmi? Kenneth Branagh mı? Branagh mı? bilmiyorum. Öyle biri bir şey gibi Shakespeare ondan sonra tiyatrosu çeken bir adamın ismine sahip yani Branagh. <gülüyor> ve işte çektiği Thor filminde gördük yani çok böyle renkli. Yani işte iki, iki yarısı falan idare eder. İkincisi da anlatsa ne yazık ki böyle şey yapan, western'e dönüşen bir film yani. Kasaba Hakikaten takıyorlar. Ya. Böyle kasaba meydanında anlatsa şeyle, <gülüyor> ne o? Kocaman yaratıklar Abi, epic karşı tanrı, karşıya. <gülüyor> epik tanrı, yani epik bir karakter tanıtıyorsun değil mi? Yani aslında evet. insanların yüzyıllar boyunca tanrı diye taptığı bir karakter geliyor yani. Evet. Kıvanç tatlı Kıvanç tatlığı. Ve dövüştüğü şey deniyor bir fırın Ha değil mi? Ağzından evet. şey atıyor. Ağzına alev atan, denyo bir fırın ve dövüştüğü yerde şey, topu topu 5 tane bina olan bir kasaba tamam evet yani. Ya bu kadar mı paran yok kardeşim? Yani o kadar azgardı yapmasaydın bari. set yapıp onu yapsan. azgardı yapmasaydın değil mi? Yani adamın kendini feda edip tamam mı? Ben bu dünya için kendimi hmm. öldüreceğim dediği lokasyon tamam mı? Çevresinde 4 kişi var. Herkes takılıyor dünyada. Ha, güç bende artık dediği sahnede onu gören 5 kişi var. Abi. <gülüyor> i̇şte classified. Oğlum orada ölse ne olacak ölmese ne olacak? Dünyanın umurunda olmayacak. Yani onu kahraman olarak dünyanın tanıdığı bir, no e yok, bir evre evet. olması gerekiyordu. Thor'un öyle bir şey yok. Yani. Değil mi? Yani diyecek ki oha Thor diye bir herif var. Çekil tamam sallıyor. Yani çekil falan diye. sallıyor ve acayip bir fırını, arçelik robotunu yendi. Yendi. Daha doğrusu Wester robot oluyordu. <gülüyor> yendi. De... Vallahi yani işte biraz torda ne yazık ki gitmişler işte böyle e, buz buz o dünyaya. işte abartmışlar. Bence bir oraya parayı harcamayız. Hast diye paramız Giant, kalmadı yani. Frost Giant'a böyle o çok güzel oluyor. Ver ver ver ver ver." derken, ver coşkulu derken <gülüyor> para saraya, kalmadı. filmin sonunda kalmamış. Ya ben şey tarzı zaten düşmanlığı da hiç sevmiyorum. Böyle amacı emeli olmayan değil mi? Amacı eminin olmayandan çok böyle büyük, devasa Ondan sonra düşmanı mesela hiç sevmiyorum. Yani böyle hani işte daha böyle epik savaş olsun işte epik düşman, epik savaşlar falan böyle işte hani vay çok büyük ondan sonra fantasyon olsun diyorsun. Eşek kadar oraya böyle düşmanı koyuyorsun. Ondan sonra boktan bir şekilde ölüyor mesela. Çünkü başka türlü öldüremiyorsun ya. Ben onları mesela gıcık olurum abi. Yani böyle adamın kendi boyunda bir düşman olsun. Efendim işte mesela Loki de birbirine girsinler hakikaten. Değil mi böyle pat küt girsinler. İşte böyle yani kendi boyunda bir şey olması lazım abi. Sevmiyorum onu. Zaten o yüzden de zaten hiçbir zaman başarılı olmuyor. Çünkü böyle daya yiyor yiyor yiyor. Ondan sonra şey rak istili böyle yiyorsun yiyorsun yiyorsun. Ondan sonra bir anda böyle bir şey geliyorsun. Ondan sonra hayır bu kaybetmem lazım bu savaşı deyip böyle herifi geri dövüyor ya. Onun gibi bir şey ama onu da, onu da kabul edemiyorsun yani. Çünkü eşe kadar alet neyi dövüyorsun. Zaten suçmuş ağzım. Vallahi bilmiyorum ama e, zannedersem şey e, The Dark World e, hani Dark Elflerin dünyasında geçmesi hmm. dolayısıyla birazcık daha ilginç olacak. İlginç olacak. E, en azından bir e, Eski western havasında hmm. <gülüyor> Thor ve e, mutfak robotunun karşı karşıya geçip evet, bu dünya bizim için fazla küçük diye bakıştıkları bir sahneyi görmeyeceğiz. Bakalım şeyleri daha çok görecek miyiz Thor'un arkadaşlarını? Ya ben görmek istemiyorum ya. Niye? Yani Warriors 3 çok gereksiz karakterlerdi bence Thor filminde. Sırf sırf espri kaynağı olsun diye konulmuş e, karakterlerdi. Hiçbir boka yaramıyorlardı. Peki Loki'yi görecek miyiz? Loki'yi göreceğiz. Loki'yi bakalım hikaye bir şey gösterecekler mi? Yani Loki ile nereye hapsetecekler? Bilmiyorum. Loki acaba dişi olarak görebilecek mi? Çünkü çizgi romanda belli bir şey Loki, Loki dişi Can... olarak evet. görmeyelim. Şu ee, an Loki canı sıkıldım. Şu Loki kadın Loki şu oldum. an oynayan insan şey kişi iyi yani. Ben... yani çok başarılı bir. E... Ben memnunum o oyuncu. adamdan. Kadın Ondan bir şey. şeyi tamir ettiler mi onu göreceğiz artık herhalde. Ha, şey... Neydi olmadı? Byfrost mı? Ha Byfrost. Byfrost tamir edilmiş olması gerekiyor ki Dark Lord Mark Lord'a gizlenir. Bakalım. <gülüyor> Byfrost'ta ne yaptınız? <gülüyor> Kırdım orayı. Heimdall bak bakalım. Haimdel... Benim hatun duruyor. Mu orada? <gülüyor> <gülüyor> Yavuklu yapmış mı kendine? Heimdall duruyor. Hmm. Duruyor duruyor Vay anasını Vay. O duştan da yeni çıkmış <gülüyor> Neyse, de işi yok Hakikaten ha haimde'nin de yok Oradan muhteşem yüzül yüzül <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dur dur Süleyman dur <gülüyor> Süleyman hürneme bakıyorum ben şimdi <gülüyor> <gülüyor> Neyse Evet Hunger Games es geçiyorum Hunger Games işte bekliyorum ben Severim Hunger Games. Yani Hunger Games bilmiyorum yani birinci film o kadar rezalet bir film ki. Ben seviyorum. Yani bence üniversiteden yeni çıkma bir tane herife vermişler editle bu filmi diye. Aslında. O kadar boktan bir edit söz konusu ki Jennifer orada. Abla Jennifer abla için seçeceğiz. Jennifer de kötüydü bence. Hobbit var ben orada. Hobbit. Dissolution de of Smoke. Evet. Smaug'un evet. en sonunda konuştuğunu duyacağımız film herhalde diye Ve... Ve... Benedik Benedik konuşacak. Benedikti abimiz konuşacak. Bir ejderha olarak. Evet. Hani ben ilk filmde bayağı büyük keyif almıştım. Çünkü masalsı bir anlatım vardı. Çocukluğuma geri döndüm hakikaten. Evet. Yani çok büyük beklentim yoktu zaten Hobbit hakkında. Hani stüdyoda çökülüyormuş. Yok ondan hmm. sonra işte canlı lokasyon çekimleri olmayacakmış. Ondan sonra 48 FPS olayına zaten hiç girmek istemiyorum. <gülüyor> hani görsel olarak birkaç yerde gözüme bayağı battı sahneler vardı. Özellikle Draug'lu sahnelerde. Evet, işte. Bir de o Goblin, Goblin King sahnesinde. sahnesinde. <gülüyor> Ve o kev, e, şey e, Troll sahnelerindeki Yani CGI'ler gözüme batmadı Değil ama Yani CGI işte ne kadar yaparsan yap En de sonunda bir yerden Evet Yani en sırıtmayan CGI yine Gold'um Zaten evet. ama yine de e, Hani hikayenin genel anlatışı Bazı yerleri birazcık uzun tutmuş olsa da e, Hani ve yine kartallarla sonuna kadar gitmemiş olsan evet. da. <gülüyor> abi işimiz yok götüreydik. Yok abi biz yürüyeceğiz. Demiyor me mekanı belli adamın oraya <gülüyor> kadar gidiyor bırakıyor adamın tarife belli. Tarife Tarifi belli. Taksimetre <gülüyor> çok. Çok yazmasın <gülüyor> abi bu indirin. kadar video ama. <gülüyor> <gülüyor> oraya kadar gitmiyoruz biz. Neyse e, ben. Hani hakikaten ninem bana masa anlatır e, gibi bir modda. Müzikler de çok güzeldi. Müzikler iyiydi. Birkaç tane hiç dwarfa benzemeyen dwarf vardı ama onu da geçiyorum. Olsun ya yine Gandalf'ı gördük. Gandalf her zaman görmek iyidir. Evet. Ee, yine Legolas'ı gördük. O boz büyücünün biraz gereğinden fazla aptallaştırıldığını düşünüyorum ama onda geçtim. Var, ama yani o yani da sorgulamadım ben. Hani şey, hani 5-6 yaşında çocuk yani ninenin masalı sorgulamazsın beyaz tamam mı abi ister diye uyarlarken ondan sonra yani işte e, her şeyde Demek ki kontrol edemiyorsun. Yani, yani... sonuçta bu iş Hollywood'a yaptığın bir iş bu senin. Ee, birazcık oradan bakmak lazım. Yani istediğin kadar sen bitireceksin ol. Başında bir ine yapımcı oluyor. Yani bir, bir, yine bir baskı bir, bir şeyler oluyor. Ondan Hobbit çekiyorsun lan bu ne böyle. Neyse yani ben dediğim gibi 5-6 yaşında ninenin sana anlattığı masalı hiçbir zaman sorgulamazsın. Hani? Yani burada işte sorgulama. şeyler. O yüzden şeyler, ben hiçbir şeyi sorgulamadan olduğu gibi. 300 sayfalık Hobbit filminden 3 film çıkar mı lan? de sorgulanan şey. Aa, şey kaç sayfalık işte ondan sonra 1200 sayfa mı? Şey ondan sonra kaç sayfa? Görüyorsun Veya daha fazla daha sayfalık. Fazla yani. ondan sonra üç ciltlik şeyden ondan sonra 3 saatlik film çıkartıyorsun. 3 saatlik demişim pardon. 3 saat şey 3 e, saatlik üçer saatlik <gülüyor> film çıkartıyorsun. Ondan sonra bundan e, 300 sayfalık ondan sonra Hobbit yani Hobbit ki hani 300, 300 sayfa ama içeriği de basit aslında nasıl bir kitaptan. Nasıl aynı uzunlukta film çıkartıyorsun aslında insanların ben eriştirdiği o, şey. Ben onda bir sıkıntı görmüyorum. Hani sevdiğin bir şey varsa. Ben de görmedim çünkü. Daha fazlasını istersin çünkü. Orta dünyayı seviyorum. Orta dünyanın içerisinde olmak, orta dünyadan bir şeyler görmek, ayrıntılar görmek, daha çok şey görmek yani. Daha çok evet, evet. görsellik görebilmek. Ondan sonra daha önce gördüğüm şey yerlere tekrar gitmek. E, Yüzgün efendisi ne gördüğüm yerleri tekrar gitmek, ziyaret evet, etmek. Gadir, Rivendel'i, işte ondan sonra bu, bu tarz şeyleri, oradaki o, Yüzüklerin orta dünya mitini ondan sonra görmek güzel bir şey. Ondan sonra giriyorsun, çıkamıyorsun böyle izliyorsun, ...oh ne güzel diyorsun, öyle çıkıyorsun filmden yani. O bunlar benim için özel şeyler, güzel şeyler. Bunu yapan da bir tane adam var, o da bitireceksin elbette yapıyor. E, yaptığı için de ben şahsen takdir ediyorum ve izlemekten çok keyif alıyorum yani tek sıkıntım benim her filmi birer yıllara ile... evet öyle bir hıyarlık var yani çekmişsin biliyoruz çektiğini yani kimi kandırıyorsun <gülüyor> Aa, ne yapayım zorla girip filmi mi seyrederim yani nasıl böyle bir saçmalık yok Aynen. ama işte pazarlama şeyi ıvır zıvırı işte önce DVD Blurie'yi çıkacak DVD çıkacak onu almışsın evet, ondan sonra işte onun Extended'i çıkacak ondan sonra da tam film çık, şey tekrardan ikinci film gelecek onu seyredeceğim bir daha bekleyeceğim falan filan Hı. Ondan sonra onun Blu-ray'ı, onun eksen dedi. Üçüncü yani filmi, zaten... onun Blu-ray'ı, onun eksen dedi. Ondan sonra da Box Set'e. Ha işte. <gülüyor> zaten Peter Jackson'ın çektiği filmler yüzünden aslında insan böyle şey yapıyor. Sağlığına falan dikkat etmeye çalışıyor. Yani ölmeyelim de filmi seyredebilelim bari falan demeli. Bekle bekle. Bakalım ya ben işte bekliyorum. Beklentimizi, Vallahi... <gülüyor> beklememizi sağlayacak. Ya ben yine İki top yıl top... daha yaşamamızın nedeni <gülüyor> olacak. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> filmler arasında olur. Ben yine çok büyük bir beklentiyle girmeyeceğim. Çünkü e, hani benim huyumdur. Beklentiyle girdiğim her filmde mutlaka bir incik incik bok bulurum ve evet, beğenmem. Diyorsun. O yüzden bir beklentisiyle girmeye de, çalışacağım. Bir de izleyeceksin hiç ikinci filmleri iyi yapamıyor. Evet. Two Towers. Two Towers yani. Yani. İkinci film hep böyle havada kalan filmler oluyor. O yüzden e, bakalım anlatacak ne anlatacak onu merak ediyorum şu Aslında ben hani Return of the King'deki bitirişin de iyi olmadığını düşünüyorum ama... Neyse biz ufak ufak burada bitirelim. Evet. Zaten e, bayağıdır konuşuyoruz e, sıkılmışlardır. 2013'ün zaten en son şey filmi de işte bu oluyor. Evet. Sonra 2014'te Winter Soldier. Ondan sonra. Winter Soldier çok severim ben ya. Ne var başka? Şey Ant-Man gelecek herhalde. Ant-Man gelecek. 2015'te mi e, Avengers, Avengers 2? Ye? Herhalde 2015'tedir. Justice League gelirse de o da 2015 olacak. Herhalde. 2014'te şey geliyor. Amazing Spider-Man 2 gelecek herhalde. Evet. Star bu Ar arada 2015 şey tam böyle direkt belki ilgilendirmese de yine de kült olduğu için ilgilendirir. Ee, Evil Dead var 2013'te. 2013'te işte abi 2013. 2013. Tabi alttan Mayıs falan herhalde. Yani Nisan ya da Nisan'da ya orada, geliyor hatta galiba. Ya da Orada hani uzatmadan bahsedecek olursak Evil Dead'in remake'i değil mi? Evet. Ama ondan sonra da şey remake dediği reboot aslında. Ha, işte, rebootunu çekiyor Sam amca. Evet. Ondan sonra da şeyi açıklamadı mı? Ee, sen söyle. Army of Darkness. Ya yani şimdi o nasıl olacak o? Şimdi şöyle, bunlar reboot'u çekti ama bunu Sam Raimi çekmedi benim bildiğim kadarıyla. Öyle mi? Evet, bunu birlerin, yani bunu yeni birlerle, daha sonra yeni oyuncular, yeni bir yönetmen, daha sonra Sam Raimi ve şeyin desteğiyle, eski tak, ekibin desteğiyle çekilen bir film bu. Ama bir yandan da şimdi Evil Dead ile ilgili yeni iyi eleştiriler aldıkları için, daha bu yeni filmden, eee anladığım kadarıyla onun bir gazına gelmiş durumdalar ve o yüzden Army of Dark 2 çekmek istiyorlar. Yani iyice karıştı. Neyse o zaman e, ufak ufak biz Evil Dead'le kapatalım. Evil Dead'le kapatalım. Hatta e, Missy Mountain'la Mountain kapatmayalım abi. Niye? Ya bu sesle Missy Mountain'u mu söyleyeceğiz? Yazık lan. Oğlum biz söylemeyeceğiz tabii ki. Haa biz söylemeyeceğiz. Mp3'ünü koyacağız oğlum biz de söyleyeceğiz. <gülüyor> ne bileyim lan bir an korktum biz söyleyeceğiz diye. <gülüyor> Biz Neyse. nasıl sayacağız onu? Ya hadi ee. niye Mr. Mountain koyuyorsun ya? Benim en gıcık olduğum şey Blind Guardian'da bir tane parça yaptırmamış olmasıdır bunca zaman. Ya salla Blind Guardian. Olur mu abi? Adamlar kışlarını yırttılar <gülüyor> kaç senedir. her yaptıkları albümde neredeyse bir tane şey göndermesi var. E, Yüzgün Efendisi, Silmaril'in bok bir göndermesi var. Herifleri alıp da elinden tutup. Peter Jackson abi ona alın siz de bir tane yapın. Sizin de bir çorbada tuzunuz olsun. Demedi ya. Demedi yani. Ne günah var heriflerin bilmiyordur bence Peter Jackson'ı. Blind Guardian bilinmez mi? Bence Peter Jackson söyle sorsan Blind Guardian'ı biliyor musun diye. Peter Jackson kez... bilmiyor olabilir de yani şey Peter Jackson biliyor olabilir de Howard Shore hiç bilmiyor olabilir mesela. Yani. Blind Guardian ne ki? Ben daha çok böylesi şeylerim. Neyse. Bence sen Blank Garden'ı kapat kapattın. Ben yani Misty'm altında hmm, Ya. Neyse. O zaman e, bir sonraki podcastimize kadar. Evet. Bununla idare edin. <gülüyor> bununla idare edin. Ben Aristo. <gülüyor> ben Exo. Ex görüşürüz. Bay. Bay. Pelerinli.com We <gülüyor> must break of day to find our long forgotten gold the pines were